İnsana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için 23 Kasım 2019'da başlattığı zehirsiz kampanya Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde sürüyor. Kampanyada paylaşılan yeni bilgilere göre pestisitlerden zehirlenen çiftçilerin ve tarım işçilerinin sayısı dünya genelinde son 30 yılda yaklaşık 15 kat arttı. Yapılan yeni bir araştırma dünya genelindeki pestisit kullanımının sonuçlarına dair tehlikeli bir tabloyu ortaya koydu. Araştırmaya göre 1990'da yıllık yaklaşık 250 milyon olan pestisit zehirlenmesi sayısı 2020'de 385 milyona yükseldi. Bu yükselişin nedeni 30 yıl içerisinde pestisit kullanımının dünya genelinde %81 artmış olması. Araştırmaya göre dünyadaki 860 milyon çiftçi ve tarım işçisinin yarısına yakını yani %44'ü her yıl zehirleniyor. 141 ülkeye ait verilerin incelendiği araştırmada pestisit zehirlenmelerinin yol açtığı ölüm sayısı ise yılda yaklaşık 11.000. Zehirsiz sofralar sivil toplum oğı konu ile ilgili şu çağrıda bulunmuş. Hem çiftçi ve tarım işçilerinin sağlığını korumak hem de pestisit kullanılan ürünleri tüketen toplumun sağlığını korumak için pestisit kullanımını azaltmaya yönelik politikaların Hayata geçirilmesi gerekiyor. Zehirsiz kampanyada bugüne dek çok önemli gelişmeler yaşandı. Kampanya kısa sürede kamuoyunda yankı buldu ve kampanyanın talepleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 soru önergesi, 1 araştırma önergesi verildi. Kampanyaya 146 bin kişi imza verdi, destek oldu. Kampanya da bunun sonucunda olumlu sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 25 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına, 7 etken maddenin de kısıtlanmasına karar verdi. Kampanya Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde devam ediyor. Kuzey ormanları savunmasının yürüttüğü Kuzey ormanlarının muhafaza ormanı ilan edilmesini ve mutlak koruma altına alınmasını talep eden kampanyada imzalar 130.000'i geçti. Change.org Taksim Kuzey ormanları adresinde yer alan kampanyada şu ifadelere yer veriliyor. Trakya, İstanbul ve Anadolu'nun su nefes yaşam kaynağı olan Kuzey ormanları muhafaza ormanı ilan edilerek mutlak koruma altına alınmadı. Her türlü rant ve yağma projesine Derhal kapatılmalı. Eşsiz bir ekosistemler birliği olan kuzey ormanları Marmara bölgesinin en büyük ve en önemli yaşam kaynağı. Kuzey ormanları olarak adlandırılan bölge Marmara bölgesinin Karadeniz kıyı kuşağı boyunca batıda İstranca dağlarından doğuda Melen havzasına kadar uzanan İdari açıdan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinin kuzey kısımlarını oluşturan ve bu illerin yerleşim alanları için yaşamsal önem taşıyan ekosistemler bütününü ifade ediyor. Kampanyanın talepleri, Belgrad Muhafaza Ormanı statüsünün korunması ve sınırlarının genişletilmesi, Kuzey Ormanları adı altında tanımlanması ve Kuzey Ormanları'nda yetkili tüm orman bölge müdürlükleri sınırlarını içine alan Ormanlık alanlarında bu sınırlar içerisinde yer almasını talep ediyor. Kampanya Change.org Taksim Kuzey Ormanları adresinde devam ediyor. Doğu Akdeniz Çevre Platformu adıyla bir araya gelen 18 Çevre Kurumu, Adana'nın Yumurtalık ilçesi Su Gözlü Kumsalı'na yapılacak ve ithal kömürle çalışacak Hunutlu Termik Santrali inşaatının bir an önce durdurulması için bir kampanya yürütüyor. Change.org Taksim, Adana'ya Temiz Hava adresindeki kampanyada Adana'nın ve İskenderun Körfezi'nin bir termik santrali daha kaldırmayacağı belirtiliyor. Kampanyada verilen bilgilere göre halk sağlığını tehdit eden santralin sağlık etki değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadı. Kampanyada ayrıca şu ifadeler var. Bu bölge yıllardır kirli hava ile mücadele ediyor. Çünkü hem yanı başında bir santral daha var, bölgedeki hava kirliliği limit değerlerinin çok üzerinde. Hem Adana hem yumurtalık yıl boyunca kirli havası oluyor. 2019 yılında hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerine çekilebilseydi Adana'da her 5 ölümden biri engellenebilirdi. Kampanyada santralin yapıldığı yerin Türkiye'deki koruma altındaki en önemli kaplumbağa yuvalama kumsallarından biri olduğu da hatırlatılıyor. Koronavirüs krizinin, hava kirliliğinin, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini bir daha hatırlattığını vurgulayan bu 18 sivil toplum kuruluşu, nüfusun yoğun olduğu Adana merkezde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınır değerlerinin altında tutulabilseydi 2019 yılında 2072 ölüm engellenebilirdi. Doğu Akdeniz Çevre Platformu Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atalsa santral projesinin lisans iptaline karşı açtığımız davada sunulan bilirkişi raporuna göre Hunutlu projesine çok yakın mesafede bulunan su gözü kömürlü termik santralinin 2003 yılında faaliyete geçmesinin ardından yani 2009-2014 yılları arasında kanser vakkaları 11 kat kanser türleri ise %275 oranında arttı diyor. Kampanya Change.org Taksim, Adana'ya temiz hava adresinde devam ediyor. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi